Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harab olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alı koymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.